Herkese merhaba. Bir Yaşam Dili Şiddetsiz iletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Evet. Anahtar ayrımlara devam ediyoruz. Anahtar ayrımlar kalpten nasıl iletişimde ve bağlantında bulunabilmemiz için bize yol gösteren bir pusula diyoruz her seferinde. Şefkati engelleyen iletişimle ilgili. Bugünkü anahtar ayrımımız. Sen söyle istersen daha güzel söylüyorsun <gülüyor> Deniz. Evet bugüne kadar e, kendimle bağlantı işte e, kendimle bağlantı kendime empati karşımdakine empati etrafında temellenen e, ayrımları konuştuk. Yani şiddetsizlik mi şefkatı engelleyen iletişim biçimi şeklinde. Şimdi biraz güç konusuna doğru girmeye başlayacağız güç başlığı altında. ...bugün konuşacağımız temel ayrımda tahakküme dayalı sistemler mi, ihtiyaç temelli sistemler mi diye özetlenebilir. Tahakküm diye çevirdim, domination, dominasyon İngilizce bilenler için. Tahakküm evet. mü, ihtiyaç temelli sistem mi? Evet, bu tahakküm mü veya bana baskıya dayalı baskıya sistem de demek şey geliyor, anlamlı geliyor... İtici gücü bu baskı yani tahakküm dayalı sistemde itici güç ödül ve ceza. Diğerinde ise daha çok katkıda bulunma değil mi ihtiyaçla bağlı sistemlerde esas anahtar ayırım yani ayırım buradan geliyor. Bununla ilgili konuşacağız bugün. Evet bir tanesinde de bayağı bir korkuya bağlı bir otorite korkusu e, Sistem <gülüyor> dendiği zaman tabii e, toplumların yönetilme sistemleri var. Aynı zamanda sistemden bütün sistemleri de kast ediyoruz. Yani bu illa ülkelerle devletlerle ilgili değil. Aynı zamanda kurduğumuz bütün sistemlerde olabilir. Aile Dikkat olabilir. edeceğimiz şey aile, iş yerleri, değil mi? Sivil toplum örgütleri. Hı hı. E, İkili belli. ilişkilerde de olabilir. Evet <gülüyor> ee, bir sistem kuruyorsa ee, Ve hani burada e, şiddetsiz iletişim ya da şiddetsizlik diye bir niyetim olduğu zaman Dikkat edeceğim şeyler yani bugün anlat konuşmaya çalışacağımız şeyler bunlar ee, Tahakküme dayalı sistemleri aslında tarif etmek çok da zor olmasa gerek Çok iyi bildiğimiz bir yer orası Tahakküme dayalı sistem aynen senin dediğin gibi ödül cezaya dayalı aynı zamanda da Kendimizle, başkalarıyla ve içinde yaşadığımız dünyayla haklı haksız üzerinden ilişki kurduğumuz bir sistem. Evet, boyun daha çok. Yani haklı haksız diye ilişki kurduğumuzda zaten de korku sistemi oluşturmaya başlıyoruz. Çünkü haksız olmak en tehlikeli şey haline gelebiliyor. İtici gücü de evet demin sen de söyledin utanç, suçluluk, görev bilinci, melimalı. Ee, ve e, bir başka tarafı da e, benim gördüğüm kadarıyla e, Meli Malı'nın ötesinde e, mesele otoriteyi, Artık kimi otorite görüyorsan onu memnun etmek üzere o otoritenin senin başına getireceklerinden korunmak üzere yani korku kültürü içinde davranmaya başladığımız bir yer. Yani otorite davranışlarının sorumlusu otorite diyorsun orada yani öyle bir yer. Yani e, bir biçimde gücün tamamen otoriteyi memnun etmek. Yani şunu meşgul. yapıyorum çünkü bana bunu yapılmasını söylendiği için. ...mesela gibi. Evet, kurallar böyle. Kurallar böyle. Evet... ...üstüm böyle söyledi. O yüzden yaptım... ...gibi bir şey. Ve ödül cezayı da... ...biraz daha açabiliriz Canan. Ödül ceza da... ...aslında şeyden başlıyor. Öyle çok büyük sistemlere gitmeden... ...aileden başlayan bir şey. Aferin çocuğuma... ...bravo sana. Al bak sana çikolata... ...aldım. Al bak sana bisiklet aldım. Meseleleriyle başlayan. Daha önce de konuşmuştuk. Daha küçük yaştan itibaren... İnsan, başkalarının istediği şeyleri yaptığımda ödüllendirilirim yani burada şey turnu sol kağıdı başkalarının istediği başkalarının hoşuna gitmeyen şeyleri yaptığımda da cezalandırılırım bunu öğrenmeye başlıyoruz ödül ve cezayı sisteme doğru getirdiğin zaman oku, okulda bu devam ediyor ben derslerime iyi çalışırsam ödüllendirilirim yani Onaylanmak için Değil Onaylanmak mi? için Ve kabul görmek kabul için kabul kabul görmek için onayla tasdikle diyor tasticle hmm. için iş hayatına geldiğinde de e, zaten orada e, şiddetin Allahı yani o şeyler rekabet ortamı işbirliği değil rekabet ortamı ...işte terfiler, başarılı olma meselesi... ...başarı bir ihtiyaç gibi yaşanmaya başlıyor. Başarı bir strateji, başarılı olduğundan hangi ihtiyacını karşılayacaksın diye... ...bizim şiddetsiz iletişim çemberine gelsem ben sana merakla sorarım. Ödül ve ceza böyle bir yer. Öbür taraftaysa bütün mesele ihtiyaç farkındalığında, ihtiyaç karşılamada devam ediyor. ihtiyaç temelli sistemlerde. Hani oradaki... Ve ihtiyaç e, farkındalıklı sistemlerde ve ihtiyaç bazlı sistemlerde daha çok kendimize daha çok bağlantıdayız. Ve niyetimiz başkalarına ve dünyanın yani dünyaya katkıda bulunmakla ilgili bir şey. Değil mi orada gönülden verme alma bizim şiddetsiz yetişim. E, sanki orada otoriteden korkmak değil de saygı duymak. Ne bileyim uzman olan kişiler mesela otorite mesela doktor bir uzman. O da bir otorite ona karşı bir saygımız var. ...ama bazı otoriteye karşı... ...onla korkuyoruz. Hı hı. Orada bir otoriteye saygı mı... ...otoriteye korku mu... ...orada başka bir anahtar ayrım... ...ama bu da bunun içine de giriyor. Ee, tahakküme dayalı bir sistemde yetiştiğimde <gülüyor> e, ...ki öyle bir sistemde yetiştiğimi düşünüyorum... ...otorite olarak gördüğüm her şeye de isyan etme ihtimalim var. Yani halk, e, şey gibi... hani ne olursa olsun şey veriyor insanın bünyesi ya isyan ederek ya da boyun eğerek tepki veriyor. İkisinin arasında bir şey bende olmuyor mesela. Eğer kendimin farkında değilsem şey gibi açık radyoya gelip ondan sonra otorite olarak görüyorsam karşımda stüdyoda oturan arkadaşımı birdenbire her söylediği şey isyan etmeye başlıyorum. Şey yok kendimle de bağlantım yok karşımdaki insanla da bağlantım yok. Sadece şey var ödül ceza haklı haksız var esas mesele de haklı haksızlık çerçevesine devam ediyor hatta seminerlerde sen de yaşıyorsundur Canan yargıları gözleme çevirmekle ilgili çalıştığımız zaman oldukça güçlük çekiyorum bazen evet, yargı seviyince. olduğunu etiket Hı. olduğunu fark etmek üzere birlikte yolculuk yaparken dolayısıyla İhtiyaç temelli sistemler şiddetsiz iletişimin özlediği ve dünyanın çeşitli yerlerinde şiddetsiz iletişim topluluğunun çok özenle e, oluşturmaya çalıştığı sistemler. E, ve burada bütün demin senin söylediğin gibi itici güç diğerlerinin ve gezegenin iyi haline katkıda bulunmak için hareket etmek. E, adalet anlayışı da onarıcı adalet. Yani cezalandırıcı adalet değil ödül ceza... Sisteminin çok dışında bir şey onarıcı adalet ee, tabii ki e, ve hani kanunlar, yasalar vesaireler yerine hani birlikte yaşamak için koyacağımız, alacağımız bir takım karşılıklı anlaşmalar olabilir. Burada bir insan e, birlikte yaptığımız anlaşmayı bozduğunda ya da e, başka birine zarar verecek bir şey yaptığında da yine eee ihtiyaca dayalı sistemde niyet cezalandırmak değil, korumak. Ha, yani burada e, koruma amaçlı bir anlaşma veya bir şey bozulduğu evet. zaman yani orada evet. bir orada da bir ters giden bir şey olabilir. Doğru doğru ve yanlış yerde kaldığın zaman o zaman ya ödül veriyorsun ya ceza veriyorsun. Öbür tarafta ihtiyacım ne oldu? Hangi ihtiyaç karşılanmadı ve bunu biz beraber nasıl karşılayabilirizle ilgili bir Diyalog ve bir anlaşmaya gidiyorsun. İş yerlerinde çok oluyor yani bu yani benim başıma gelen de tam tersi bir şey. Ama beni otorite olarak görüp e, ama böyle istediğiniz için bunu yaptım diyen e, çalışan arkadaşlarım var. O da çok rahatsız yani edeceğim. Ben, ben de beni etiketliyorlar evet. patron diye beni etiketliyorlar ve orada da böyle söylemiş benim orada benim de ihtiyacım karşılanmıyor ben de orada işbirliği ihtiyacım var ama ben patron olarak etiketlendiğim için e, orada da bir e, bir bağlantı kopukluğu oluyor e, birazcık da bu etiketli yani tam tersi düşündüğünze bir orada da bir kolaylık mı oluyor acaba sen patronsun senin dediğini yaptım bana ne sorumluluk almama gibi bir durum sanki benim aklıma birkaç şey geldi. Çünkü benim hani kendi çalıştığım iş yerlerinde patronlarımı bunu ne zaman yaptığımı falan düşündüm seni anlatırken. Birincisi tahakküm kültüründe yetişirken bu böyle öyle bir şey ki benim hücreme işleyen bir durum. Yani bu haklı haksız ortamında ödül ceza sisteminde yetişmiş bir insansam ben bu benim artık damarıma işliyor. Ve otoriteyle de e, kendi başıma gelen hayat benim bir ilişkilenme halimi belirliyor. Şimdi benim ilişkilenme halim otoriteyle genellikle isyan etme yönündeydi. Hmm. E, boyun eğme hallerim de oldu. Marshall Rosenberg'in sözü geliyor aklıma şu an burada. Hiçbir sisteme sizi boyun eğecek ya da isyan ettirecek kadar gücünüzü vermeyin diyor. İş yerine geldiğinde şimdi dediğin gibi patronsa... Benim için zaten patron etiketine yüklediğim bütün anlamlar o insanla aramda duruyor. Karşımda benim bir insan varmış gibi gözükse de böyle hani bilim kurgu gibi aslında görünmez paketler var aramızda. Ben birine patron dediğimde kendi ideolojik geçmişim de devreye giriyor. O işte bir sürü şey giriyor evet, işin içine. Yani Ona, onları de. duyunca bende de şimdi yani kendi hikayemi hatırlayınca üzülüyorum yani sonuçta ben onun gözünde patron olduğum için her şey yapma hakkını yani o kadar ona o kadar doğal geliyor ki bunu söyleyen kişi yani öyle yetişmiş çünkü anladın mı? Ben patronum ve her şey yapabilirim yani orada öyle bir boyun eğiş var ki beni rahatsız ediyor. Yani eş değer olmayan bir yer var orada yani ben de eş değer değil, o da eş değer değil. Çünkü senden büyük bir ihtimalle canan olduğun için değil, patron evet. etiketin nedeniyle de derin bir korku figürüsün. Hı. Aynı zamanda tersi de doğru. Hı. Bir insan çalışan diye etiketlendiğinde de, işte şucu bucu diye işlerindeki ünvanıyla da etiketlendiğinde, hakikaten insanların arasındaki bağların nasıl koptuğunu, Deneyimliyoruz şarkı arasından sonra biraz iş yeri hayatımızdan evet. eski çok şükür benim eski iş yeri hayatımdan örneklerde konuşuruz biraz. <gülüyor> evet e, şimdi Like Blue dinliyoruz hep beraber. iş yerlerinden bahsediyorduk. Ben <gülüyor> içimde canlı olanları paylaştım. E, i̇ş yerlerinde de böyle anlaşmalar yani beraber anlaşma ihtiyaçlarımızı ortak e, nelere ihtiyacımız olduğunu fark edip Ortak karşılıklı anlaşmalar yaparak yani orada patron çalışan değil de bu iş yerinde ne ihtiyacım var benim patron olarak verimliliğe diğer arkadaşların uyuma huzura maddi güvenceye hep beraber bu ihtiyaçlarımızın farkını toparlayıp bununla ilgili anlaşmalar yaparak beraber daha hayatımıza nasıl katkıda bulunabiliriz daha güzelleştirebiliriz diye çalışabiliriz odağımızı ihtiyaca her çevirerek. zaman çevirerek. Şimdi tabii ben burada yüzüm görmüyorsunuz kara kara düşünüyorum <gülüyor> çünkü sistemlerden bahsetmeye başladığımız zaman gerçekten şiddetsizlik yolculuğunun kaç kuşak diyordu Marshall üç kuşak alır bugün başlasak arkadaşlar diyordu ne kadar uzun sürecek bir yolculuk olduğunu ee, düşünüyorum 10 bin yıllık diyorlar ee, ben e, tabii belki başka iddialarda vardır bile e, ama o, en az 10 bin yıllık bir şiddet kültüründen geliyoruz insanlar olarak ee, ve kurduğumuz sistemlerde bu kültürün izlerini taşıyor. İş yerleri diye baktığım zaman e, mevcut sistemin mevcut ekonomik sosyoekonomik sistemin içinde sistemler kuruyoruz. Peki nasıl olacak ihtiyaç temelli sistemlere dönüştüreceğiz bunu diye baktığınızda her şeyden önce cesaret ve kararlılık gerektiriyor bende. Aynı zamanda Marshall Rosenberg'in çatışma ortamında barış dili kitabını almak istiyorum bu noktada. Orada e, bununla ilgili kendi e, yaşanmış örnekleri var e, ve bir cümlesi geliyor aklıma sistemi değiştirecek olan sistemin içindeki insanlardır diyor. Gerçekten bir sihirli değnek yok. Hani elinin taşın altına koymadan... ...sistemin içinde... E, ...yaşarken bu sistemi... E, ...değiştirmek için... ...bir şeyler yapmadan da... ...hiçbir şey değişmiyor. Böyle gelmiş... ...böyle gidiyor. Evet. E, o yüzden de ihtiyaç temelli... ...sistemler oluşturmak... E, ...niyetiyle... E, ...ben... ...neredeysem orada elimden gelenin en iyisini yapmak diye bir stratejiyle başlamanın katkıda bulunacağını düşünüyorum iş yerlerinde çok fazla şiddet iletişim eğitmenin çeşitli çalışmalar yapıyor burada en kıymetli şey e, sistemin içindeki insanların buna gönüllü olması ihtiyaç temelli bir sistem oluşturmaya gönüllü olan e, insanlarda bu işi yapmak e, ve bunu yapmaya başlayan insanların da e, sistemin Diğer e, sistemin yanı sıra üç tane aslında bileşeni var iş yerlerinin. Çalışan olarak ben, çalışan olarak Canan, ikimizin arasındaki ilişki, e, aynı zamanda ikimizin de işle ilişkisi. Yani bütün bunların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapılacak çalışmalar. Yani sadece benim bireysel ihtiyacım, sadece Canan'ın bireysel ihtiyacı değil. Aynı zamanda gerçek olarak ne yapıyoruz bu iş yerinde? İşte radyo. Ha, radyonun ihtiyaçları. Daha bir insan gibi göz önüne alınarak e, bu sistemde e, çeşitli çalışmalar yapılabiliyor. Karşılıklı anlaşmalarla diyorsun değil mi? Karşılıklı yani, anlaşmalarla. Işlemi. Aynı zamanda bu noktada şeyden de söz etmek istiyorum. Şiddetsiz iletişimin... E, iş yerlerinde arabuluculuk, çatışma çözümü gibi çeşitli e, kolları var. E, hızlı bir şekilde konuları çözmek için çünkü hani böyle uzun uzun bazen e, derin derin empatilerle e, Mesela e, tam bir e, senin yaptığın iş tekstil işindesin tam böyle yetiştirilmesi gereken bir iş var uzun uzun empatilerle bir şey olamıyor çok daha hızlı pratik arabuluculuk yöntemleriyle de e, iş yerlerinde çalışıyoruz e, daha büyük problemlerde yani e, iş yerindeki bağlar koptuğunda da onarıcı çember tecrübeleri devreye girebiliyor. Onarıcı çemberlerde ayrı bir konu belki bir gün daha de detaylı konuşuruz. Ben bunu anıyorum çünkü çok yakın tarihte e, yazın Anet Almanya'dan geldi. Almanya'da hapishanelerde e, ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde onarıcı çember ve arabuluculuk çalışmaları yapıyor. O da bambaşka Derya Deniz bir konusu şiddetsiz iletişimin. Velhasılı e, tahakküm e, sistemini fark etmek bu tahakküm sisteminin içinden ihtiyaç temelli sistemler oluşturmayı istemeye başlamak ve bunun için adım atmak çok kıymetli. Evet, ben daha önce bu otoriteye saygı mı, otoriteden korku mu diye bir anahtar ayrımına ilgili bir atölye yapmıştım. Orada bir örnek şey yapmıştık hep beraber katılanlarla. E, ihtiyaçla bağlantılı olarak mesela e, bizim e, oturduğumuz yerde çok fazla hırsızlık oluyordu. E, o yüzden bir güvenlik ihtiyacımız vardı. E, otorite olarak da polis. E, polisi yoktu. Çok az vardı filan diye. Polis, polisle ilgili yani sokaktan polis geçince çok seviniyorduk. <gülüyor> e, o, aynı zamanda Beşiktaş'ta iş yerim. Beşiktaş'ta da polis görünce korkuyorduk. <gülüyor> yani o kadar şey bir şey ki e, birisinde ihtiyacım güvenlik, diğerinde de güvenlik esasında. Ama farklı zamanlarda farklı ihtiyaçlarla otoriteye de karşı böyle farklı duygularımız olabiliyor. Bunu da burada yeri gelmişken e, söylemek istedim. Evet. E, enteresan bir konu. Zannediyorum bu konu aslında bu e, yani hayat boyu belki üzerinde düşünüp neler yapılabileceğine ilişkin çok fazla demlenmek istediğim bir konu benim. Demin söylediğim gibi en önemlisi de galiba tahakküm sisteminin içinde kaldığımda tahakküm sistemiyle yaşamak isteyip istemediğime karar vermek. Şiddetsizlik de öyle bir şey. Bütün bunları anlatıyoruz. Doğru, yanlış, haklı, haksız anlamında değil. Eğer şiddetsizlik yolculuğuna çıkmak, şiddetsizlikle ilgili dertleriniz varsa. Niyetinle. <gülüyor> niyetinle alakalı. Niyet buysa. Bütün bunlar çok katkıda bulunuyor. Ve kurduğumuz sistemlere tekrar bakmak. Yani ihtiyaç temelli bir sistem mi kurduk biz burada? Çünkü ihtiyaç temelli bir sistem kurduysam, niyetim kimseyi ödüllendirmek, cezalandırmak değil. E, ihtiyaçların karşılıklı e, bir biçimde konuşulabildiği, e, bütün düzenlemelerin ihtiyaç temelli yapıldığı, e, bir şeyler yolunda gitmediğinde yapılan anlaşmalar bozulduğunda biri e, karşılanmayan ihtiyaçları ortaya çıkaran bir eylem yaptığında cezalandırmak yerine Diğerlerini ve o insanı da korumak üzere adımlar atıldığı sistemlerden bahsediyoruz. Evet biraz da sorumluluğu da almakla ilgili sanki evet. değil mi? Yani kendi sorumluluğumuzu ve başkalarının da sorumluluğunu almak. Neye ihtiyacım var? Bu ihtiyacımla ilgili ne yapabilirim boyun eğmeğin dışında? Evet ya da isyan etmeni. Ya, i̇syan etme. Boyun eğmenin ve isyan etmenin ötesinde bir yer var. Orada buluşalım. Haftaya. Haftaya. <gülüyor> Canan bugün sıra sende. E-mail adresi. Evet, Şiddetli iletişim. Facebook sayfamız var topluluğun. Aynı zamanda Instagram sayfasından da diğer etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Benim Empatinin Gücü Deniz'in Deniz, in Deniz Patar, Instagram adresi. Aynı zamanda cananet, e, irtem.net <gülüyor> pardon. Cananet, irtem.net Evet programla ilgili geri bildirimlerinizi dört gözle bekliyoruz ve iyi haftalar diliyoruz. İyi hafta sonları.